Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkacakları o gün, o ahir zaman fitnesinde onları birbiri içinde dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Nihayet mühletleri bittiğinde sura üfürülmüş, Böylece onları hep beraber mahşerde bir araya getirmişizdir. Ve o gün cehennemi kafirlere açıkça göstermişizdir. Onlar ki beni anmaktan ve ayetlerimi görmekten gözleri bir perde içindeydi ve Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemiyorlardı. ibadi min duni O inkar edenler Beni bırakıp da kullarımı kendilerine dostlar edineceklerini mi sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kafirler için onlara münasip bir ağırlama yeri olarak hazırladık. <gülüyor> evet. Muhammed de ki, Size amelce en çok zarara uğrayanları bildirelim. <gülüyor> Onlar dünya hayatındaki çalışmaları boşa giden, fakat gerçekten kendilerini güzel bir iş yapıyor sananlardır. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onların amelleri için hiçbir tartı tutmayacağız. O amellerine kıymet vermeyeceğiz. <gülüyor> İşte inkar ettikleri ve ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. <gülüyor> Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için bir ağırlama yeri olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar oradan hiçbir yere ayrılmak istemezler. kana Rabbi kelimatu Rabbi jinna De ki, Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı ve yardımcı olarak bir o kadarını daha getirmiş olsaydık. Rabbimin sözleri tükenmeden elbette o denizler tükenirdi. قُلْ اِنَّمَا نَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ اِلَاهُكُمْ اِلَاهُونَ وَاحِدِ فَمَنْ كَانِ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَ الْعَمَلَىٰ de ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Şu var ki, bana ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, o halde salih amel işlesin. Ve Rabbine kulluk etmekte riyakarlığa girerek hiçbir kimseyi ortak koşmasın.